Medine bombardımanı İbn-i Abdülaziz tarafından Medine-i Münevvere'nin bombardıman edilmesi Hindistan halkı arasında galeyan yaptığını yazmıştık. Hindistan'da çıkan The Times of India diyor ki: Son zamanlarda Medine'ye hücum ve Kabre-i Nebevi'yi bombardıman haberlerinin Hint Müslümanlarında husule getirdiği tefsiri hiçbir hadise vücuda getirmemiştir. Hindistan'ın her tarafında bulunan Müslümanlar, bu hadise dolayısıyla o makamı mukaddese ne derece hürmetkar olduklarını göstermişlerdir. Hindistan'da ve İran'daki bu mühim teessürat, hiç şüphesiz i̇bn Suud üzerinde tesir yapacak ve onu bütün İslam memleketlerinin nefretini kazanmak için böyle alçak hareketlerde bulunmaktan men edecektir. Hint Müslümanları, i̇bn Su'da bu fikirlerini açıkça bildirmişlerdir. Birinci Cihan Harbi'nde, Osmanlı Devleti'ni eline geçirmiş olan İttihat ve Terakki komitacıları, din cahiliydi. İslamiyet'ten ve İslam terbiyesinden ve İslam ahlakından mahrum idiler. İş başındakilerin çoğu, İngiliz masonuydu. İmparatorluğun her tarafında yaptıkları gibi, Arabistan'da da, Millete zulm işkence yapılmasına sebep oldular. Müslümanlara kan kusturdular. Sultan II. Abdülhamid Han, rahmetullahi aleyh zamanında, adalete, merhamete, ihsana ve saygıya alıştırılmış olan Arabistan ahalisi, Türkleri kardeş gibi severlerdi. İttihatçıların sebep olduğu zulm işkenceler karşısında, şaşkına döndüler. Mekke emiri Şerif Hüseyin bin Ali Paşa'nın, rahmetullah aleyh, akrabası ve damadı ve birçok Arap beyleri, Cemal Paşa tarafından Şam'da işkence ile öldürüldü. İttihatçılar adındaki hareket ordusu, Selanik'ten İstanbul'a gelince, ilk iş olarak Londra'daki müstemlekeler nezaretinin emriyle, son İslam halifesi olan, Sultan II. Abdülhamid Han'ı, rahmetullahi aleyh, tahtından indirerek devlet işlerini kendi ellerine aldılar. Devlet işleri, İngiliz masonlarının yetiştirdikleri İslam düşmanlarının eline geçti. Halife zamanında iş başında bulunanları ve ilm adamlarını ve yazarları, kimini zindanlarda çürüterek, kimini kapıdan, camiden çıkarken, arkalarından vurdurarak öldürdüler. Halife yaptıkları Sultan Reşad'ı rahmetullahi aleyh, kukla gibi ve iş başına getirdikleri mebusları, tabanca tehdidiyle maşa gibi kullandılar. Memleketi, harpten harbe, felaketten felakete sürüklediler. Dini, İslamiyeti bırakarak, işkencelere, eğlencelere, sefaate koyuldular. Dolu dizgin giden bu kudurmuşça akıntıya dur diyen, Hamiyetli vatandaşları ilersini gören halis Müslümanları sürdüler, astılar. Bu uyanık Müslümanlardan biri Şerif Hüseyin bin Ali Paşa idi. Rahmetullahi aleyh. Sultan Abdülhamit Han rahmetullahi aleyh zamanında İstanbul'da mühim makamlarda bulunan Şerif Hüseyin Paşa miri miran yani beylerbeyi rütbesini taşıyor halifeye ve devlete hizmetlerde bulunuyordu. İttihatçıların memleketi, birinci cihan harbi felaketine sürüklemelerine karşı çıktığı için, Mekke emiri vazifesiyle İstanbul'dan uzaklaştırılmıştı. Enver Paşa'nın 22 zilhicce 1332 ve 29 teşriğin evvel 1914'te hazırlatıp, Sultan Reşad'a rahmetullahi aleyh imza ettirdikleri harp kararına Cihade ı Ekber adını takarak, bütün İslam memleketlerine dağıttılar. Zavallı Sultan Reşad, kendini hakiki halife sanıyor. Ara sıra, Müslümanlıkla bağdaşmayan emirleri imzalamaya zorlanınca, yakınlarına, ''Yahu bunlar beni hiç dinlemiyor.'' diyerek, ortada dönen dolapların farkına vardığını anlatmaktan geri kalmıyordu. Şerif Hüseyin Paşa, Rahmetullahi aleyh, ittihatçıların bir yandan dinden, imandan ve din düşmanlarıyla cihattan söz ederken, öte yandan da koca imparatorluğu parçalamaya sürüklediklerini, binlerce Müslüman gencini ateşe attıklarını anlıyor, daldıkları gafletin ve sefaatin hiç de sözlerine uymadığını görüyor. Milleti bu eşkıyanın elinden, ve memleketi başımıza gelecek vahim neticelerden kurtarmak yollarını arıyordu. Cemal Paşa'nın Şam'da yaptığı çılgınca eğlenceleri ve Şerif hanedanından kıymetli kimseleri öldürdüğünü işiterek, oğlu Şerif Faysal Efendi'yi Mekke'den Şam'a gönderdi. Faysal Efendi, bütün bu kötülüklerin vaki olduğunu anlayıp babasına bildirince, Şerif Hüseyin Paşa artık dayanamadı. Bütün Müslümanlara işin iç yüzünü bildirmek için 25 Şaban 1334, Miladi 1916 tarihli birinci beyannamesini ve 11 Zilkade 1334'te ikinci beyannamesini neşretti. İttihatçılar bu haklı çağrıya isyan beyannamesi dediler. İstanbul'da çıkan İttihatçı gazetelerdeki kiralık kalemler, Şerif Hüseyin Paşa'ya, Ağza ve akla gelmeyen küfür ve iftiraları savurdular. Fakat hadiseler, Şerif Hüseyin Paşa'nın haklı olduğunu gösterdi. İttihatçılar, Şerif Hüseyin Paşa'nın beyannamelerinden uyanacakları yerde, onu vatan haini ilan ettiler. Üzerine alaylar gönderdiler. Senelerce kardeşi kardeşe boğdurdular. Mekke'yi ve Medine'yi, o halis Müslümanlara, sevgili Peygamberimizin, sallallahu Teala aleyhi ve sellem oğullarına vermemek için çok masumun şehit düşmelerine sebep oldular. Bununla da kalmayıp o mübarek yerleri İslam katili, çöl eşkıyası, cahil zalimlere kaptırdılar. İddiatçılar, koca Osmanlı İmparatorluğunu da düşmana teslim edip kaçtılar. 30 Ağustos 1340, miladi 1922 tarihindeki Türk istiklal zaferi olmasaydı, Türklük ve Müslümanlık onun dediği gibi büsbütün yok olacaktı. İngilizlerin seyr muahadesiyle sapladıkları hançer alemi İslamı mahvedecekti. Aşağıdaki iki beyanname dikkat ile okunursa, Şerif Hüseyin Paşa'nın hiç de Arap istiklali diye bir şey düşünmediği anlaşılır. O kavmiyeti değil, bütün Müslümanların İslam bayrağı altında kardeşçe yaşamalarını istiyordu. İttihatçıların gazeteleri, kara köpeklere Arap Arap derken, Arap saçı, Arap sabunu gibi sözlerle ve kara fatma böceği gibi uydurma isimlerle, Arap milletiyle alay ederken, Mekke'deki ve Medine'deki temiz Müslümanlar, bütün İslam milletlerinin kardeş olduklarına inanıyor, hepsini kardeş gibi seviyorlardı. Ne yazık ki, İttihatçı komitacılarda bu imanlı ruh ve bu güzel anlayış yoktu. Onlar bu halis Müslümanlara asi derken isyan halinde olan Türk askerine saldıran ve Osmanlı topraklarını kapışmakta olan kimselere bir şey demiyorlardı. Mekke'deki peygamberler soyundan gelen temiz Müslümanlar ile boğuşmayı tekrar tekrar emreden İttihatçılar İsyan halinde olan Abdülaziz bin Abdurrahman bin Faysal'a dostluk mektupları yazarak, Askerinle Medine'ye gel, beraberce Mekke'ye gidelim, Padişaha isyan etmiş olan Emir Hüseyin'i yakalayalım, diyordu. Abdülaziz, bu mektuplara cevap bile vermedi. Çünkü o, Türklerin Mekke'ye girmesini istemiyordu. Kendisi İngilizlerle anlaşmış olup, Arabistan'ın kendisine verileceği zamanı bekliyordu. Öyle de oldu. Abdülaziz o sıralarda Bahreyn adalarında bulunan İngiliz kumandanı ile anlaşmış, İngilizlerden aldığı silahlarla Basra Körfezi sahilindeki Osmanlı şehirlerine saldırıp ele geçirmek çabasındaydı. Şöyle ki, Neç çöllerindeki Abdülaziz ile İbnü'r Reşit kabilelerinin senelerce dövüşerek kan dökmelerine son vermek için Faruki Sami Paşa Kasim mütesarrıfı yapıldı. Abdülaziz, Sami Paşa'yı ve Türk askerlerini bir hücumda esir almak, bağlayıp Riyada götürmek üzere suikast hazırladıysa da, Kasim şehrindeki şeyhler devletle başa çıkılmaz diyerek mani oldular. Abdülaziz, Sami Paşa'ya, Kasim bu kadar askeri besleyemez, aç kalırsınız, Medine'ye dön, dedi. O da bu sözü dost nasihati sanarak, Medine'ye çekildi. Asker çekilince Abdülaziz Kasim Kalas'ındaki Osmanlı sancağını indirdi. Kasimi böyle ele geçirdikten sonra Neç mütesarrıflığının merkezi olan El Hassa'ya saldırarak Osmanlılardan zorla aldı. İttihatçılar Abdülaziz'i beğeniyorlar, ona bir şey demiyorlar. Bilhassa dinde reformcu olan Basra mebusu Talibun Nakib onun bu saldırılarını hizmet kılığına sokuyordu. Abdülaziz o sırada İbn-i Reşid'e saldırdıysa da ve perişan oldu. Suud oğullarından çoğu öldü. Abdülaziz'den alınan ganimetler arasında İngiliz silahları ve birçok şapka vardı. Abdülaziz'in bu darbeyi yemesi, Mekke ve Medine'ye saldırmasını geciktirdi. Fakat İngilizlerin ve meşhur casus, Yüzbaşı Lavrens'in körüklemesiyle 17 Haziran 1336 Miladi 1918'de Şerif Hüseyin Paşa'ya harbi ilan ederek Mekke'ye saldırdı. Fakat mağlub olarak neçte çekildi. 1342 Miladi 1924'te Mekke ile Taif'i ve 1349 Miladi 1931'de Medine'yi İngilizlerden teslim aldı. 1351 miladi 1932 Eylül ayının 23. günü de Suudi Arabistan devletini kurdu. Abdülaziz bin Abdurrahman 1373, miladi 1953'te ölünce yerine oğlu Suud geçti. Suud oğullarının yirmincisi olan bu adam, sefaate düşkün idi. Atina'da içkili kadınlı sefaat sürerek 1384'te öldü. 1964'te Kardeşi Faysal bunun yerine geçti. Faysal, petrol şirketlerinden ve hacılardan her sene aldığı milyonlarca altını, vehhabiliyi yaymak için her memlekete saçtı. 1395, miladi 1975 Mart ayında yeğeni tarafından Riyad'daki sarayında öldürüldü. Yerine kardeşi Halit geçti. Halit 1402, miladi 1982'de öldü. Yerine kardeşi Fahd geçti. Fahd, 1417. Miladi 1996'da felç olarak, Kıpırdiyam masalde İspanya'daki sarayında, Tedavi edilmekteyken, Öldü. Medine muhafızları, Basri ve Fahri paşalar, Abdülaziz'in bu hiyanetlerini yakından gördükleri halde, İttihatçılardan aldıkları emirlere uymayı vazife sayarak, Şerif Hüseyin paşayı ve oğullarını, Ahi ilan ettiler. Kardeşi kardeşe boğdurmaya alet oldular. Hicaz valisi ve komandanı Galip Paşa din bilgisi kuvvetli, ileri görüşlü, tecrübeli bir komandan olup ittihatçıların emirlerine aldanmadı. Uzun ve esaslı inceleme ve araştırmalar yaparak Şerif Hüseyin Paşa'nın haklı olduğunu ve iki beyannamesini din ve millet sevgisiyle yazmış olduğunu anladı. Şerif Hüseyin Paşa'ya yapılan iftiralara karşı aşağıdaki günlük emri yayınladı. Emir hazretlerinden hiçbir suretle şüphe edilmemelidir. Böyle bir isyan çıkarması ihtimali asla yoktur. Bu yolda çıkarılan sözlerin hiçbiri doğru değildir. Şerif Hüseyin Paşa, Halifeyi i müslimine tam bir itaat ile bağlı olup, ömrü şahanelerinin uzaması için her zaman dua etmektedir. Galip Paşa bu yazısından, İttihatçı eşkıyasının elebaşılarından olan, Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa'ya ve İstanbul'a da gönderdi. Bu yazısında, Şerif Hüseyin Paşa'nın halis Müslüman olduğunu, davasında haklı olduğunu açıkça savunmuştu. Fakat ne yazık ki, İttihatçılar, Şerif Hüseyin Paşa'yı ve oğullarını, kendilerine büyük bir mani görüyorlar. Bunların milleti uyandırarak, İşkence ve taşkınca davranışlarına son verileceğinden çok korkuyorlardı. Şerif oğullarını asi durumuna sokmak için, iğrenç hileler hazırlandı. Medine'deki kahraman Türk subaylarına savaş emri gönderildi. Senelerce kardeş kana akıtıldı. Şerifleri asi, hatta hain sanarak, Onlara ateş açan masum subayların çoğu, Sonunda, Aldatıldıklarını anladılar. Başlarında fırka kurmay başkanı Albay Emin Bey olmak üzere yüzlerce subay birleşip merkez heyeti kurdular. Çeşitli beyannameler dağıtarak Hicaz'da oynanan cinayetleri bildirdiler. Kumandan ve dalkavukları yalan söylüyorlar. Arap, Türk, iki millet olarak bundan sonra da kardeş gibi yaşayacaktır. Zaten kardeş değil miydik? Tarih ve din bağlarıyla birbirimize bağlı değil miyiz? kavm bir Arap istiklalini kazanmakla düşmanımız olabilir mi? Onlara da sorarsanız, hayır diyeceklerdir. El birliğiyle çalışacağız. Askerlerimizi yembo iskelesine kadar göndermek için, şerif hazretleri develer hazırladılar. Hastalarımıza ilaçlar gönderdiler. Hepimizin sahile kadar, Rahat naklini düşündüler. Bundan büyük insaniyet olur mu? Bundan büyük kardeşlik olur mu? Böyle yapmayıp, Medine'den bu iskelesine yürüyerek gidiniz deselerdi, hayır biz kahramanız, asarız, keseriz, otomobil isteriz mi diyecektik? Bundan sonra maksatsız olarak ölmeyi göze almak, yiğitlik değildir. Bu yazımız, hakikati anlayamayanlar içindir. Ekseriyet anlamıştır. Bu zulme Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi evet der mi dediler. Medine Muhafızı Fahrettin Paşa hala İttihatçı hükümetin emrine uymakta ısrar ediyordu. Türk subayları 10 Kanun-ı 1337 miladi 1919 sabahı paşanın yatak odasını sardılar. Yaveri mülazim Evvel, Üsteğmen, Şevket Bey, gürültüyü işitince dışarı çıktı. Miralaylar, kaymakamlar, binbaşılar, yüzbaşılar, mülazımlar, seçilmiş piyade ve jandarma neferleri, merdivenleri çıkıyorlardı. Yaveri götürdüler. Odaya girenler, paşanın bileklerini yakaladı. Dışarı çıkarılıp, otomobile bindirildi. İki subay arasında, yembo iskelesine götürüldü. Subaylar ve askerler, ana vatana İstanbul'a kavuşmak sevinci içindeydi. Fakat İngilizler hepsini Mısır'a götürdü. Mısır'da altı ay İngiliz esaretinde kaldılar. Paşa, beş Ağustos'ta harp suçlusu olarak Malta'ya götürüldü. İki sene orada bırakıldı. Bu kahraman Türk komandanı ittihatçıların çılgınca verdikleri emirlere uymayı, bir vatan borcu bildiği için, Medine'de hareketsiz kalmış, azılı İslam düşmanı İngilizlerle dövüşmek fırsatını bulamamıştı. İttihatçılar hükümeti ele geçirdikten sonra, kahramanlar yurdunu parçalamakla kalmayıp, Fahrettin Paşa gibi nice vatan evlatlarının, düşman zindanlarında senelerce inlemelerine sebep oldular. Mekke ve Medine gibi mübarek yerlerimizi, Peygamber efendimizin soyundan halis Müslüman şerif evladına vermemek için binlerce masum Türk ve Müslüman kanı dökülmesine sebep olduktan başka, o mübarek toprakları, hakiki Müslümanların ve Türklerin tarihi düşmanı olan elleri kanlı, kalpleri katı kimselere bıraktılar.